Allah'ın Rabbı Alaemin, ve Alaikbatul ve Salat ve Selamü Aleyküm Sıyıdına ve Nabiine ve Şefiğine Muhammed, ve Aleyh ve ve Bismillahirrahmanirrahim. Ve lahad kerremne bani Adam, rmalnâm fil berr ve bahr, ve rızqnâh min al-tyibat, ve fâzlnâh ala kâthirim mmman ve bıllana Rasulüna Nabiüll-Karim, ve nehme ola zâlîk min al-Şaĥirîn Çok aziz, lutfuk muhterem Müslümanlar Bugün dersimizde konumuz, muzurumuz yine. İnsan Muhterem ümmiler Söze girmeden evvel Rabbime hepimiz için Niyaz ediyorum Cümlemize insanı Kamil olmanın Neşesini lütfetsin İnşallah Muhterem ümmiler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 ancak insanların en şerlileri üzerine kopacak ya camiler boş mescitler boş kalacak hatta Resulü Zihan Efendimiz Arafat'a çıkan olmayacak diyor. Hani okuyoruz ya lebeyk Allahumme lebeyk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 Hocam demek İslam denince dünyada iyilik ve güzellik denen, denen her şey öyle mi? vallahi ve billahi ve tallahi öyle. Yani aklınıza gelen dünyada fazail namına ne düşünüyorsanız hepsi İslam'da. Muhterem Müslümanlar. Peygamberi Zişan sallallahu teala aleyhi ve sellem azetleri gelmeden evvel Dünya bir matemhaneydi, bir matemhaneydi Her zaman okuyorum size, koca Akif öyle diyor İstiklal marşımızın nazımı, dev şair öyle diyor Feyza bütün afakını sarmıştı zeminin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 Ey vallahi olur Allah isterse. Çünkü muhterem Müslümanlar 6,5 milyarın kalbi kulubul ibad baina usu'ayn min rahman <gülüyor> yuqallibuha altı buçuk 6,5 milyarın kalbi Cenab-ı Hakk'ın iki kudret parmağı arasında dilerse şöyle çevirir, isterse böyle çevirir. Tamam mı? <gülüyor> Hidayet verdim dedi mi? Bakın muhterem müminler, benim sözüm değil Allah'ın kelamı وَرَا اَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ Tevfikımız geldi mi ya Muhammed? İnsanları fevç fevç Allah'ın dinine koşarken göreceksin O günü bir daha görmek istiyoruz inşallah Ruhuyla insan ancak insan olur dedim ya bir İslam şairi pek güzel söylemiş. Şu kıtayı okuyayım size bakınız. Ta talebeliğimde ezberlemişim 50 55 sene evvel. Ya khadim el cismi kemtes ali hizmetihi etatlubu ribha fi ma fihi huslanın akdil ruhi ve stekmil fazaileha fe ente bil ruhi la bil cismi insanun.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 Aslan yetiştirelim, İslam'ın ve imanın ve aşkın bekçisi olarak yetişsinler Teala. ve <gülüyor> lekad kerramna beni Âdem ve lekad kerramna benî Âdem Âdem oğlunu mükerrem kıldık diyor <gülüyor> Adem oğlunu mükerrem kıldık ve hamelnâhum fil berri vel bahır söyledim evvelce derslerimde biliyorsunuz karada ve denizde onlara vasıtalar lütfederek onları bindirdik seyahatlerini kolaylaştırdık varzaknahum minat onlara tayyib ve temiz rızıklar vererek merzuk kıldık evet muhterem müslümanlar ve fazlallahu alekaseerin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 Hani bu üç şeyi söyledi ya Su, yeşillik ve güzel yüz diye Şairin biri de kahveyi çok seviyor herhalde El kahveti vel revlatü vel hasen diyor Şöyle güzel pişmiş kallavi fincanda bir kahve Önünde de akarsu Yanında da bir güzel olursa dünyanın tadı çıkar demek istiyor Rabbim bize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 Çünkü erkeğin geleceği saat'ı biliyor, anı biliyor. Sanki, muhtemelen müminler, eskiden hocalarımız, Konya hocalarımız, büyük hocalarımız, kürsüde bilhassa Dülgerzade Mevlid Efendi Hoca çok latife yapardı. Ben de ara latife yapıyorum. Nenemizi ben hatırlarım. Ninemizi ben hatırlarım. Dedemin eve geliş saati belli.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 ben o ne olduğunda tek bilmiyorum ya öyle diyorlar Kokteyl partiymiş ya Veya efendi kim bilir hangi zamanda gelecek Müslümanlar Yani mavzu işlerken hayati meselelere temas ediyorum kusura bakmayın Adel imtizaç oluna programlı yaşama hasletini Cenab-ı Hak vermiştir Hayvanda bu yok diyor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 o bir iki kişiyi de Cenab-ı Hak niye yarattı öyle biliyor musunuz? Diğer milyonlar ve milyonlar onlara bakarak Cenab-ı Hak'ın kendilerine olan nimetini görüp şükresinler diye. Hala yani şu kadar boyuyla ama ona Cenab-ı Hak fevkalade de akıl veriyor, kendisini evini çoluğu çocuğun idare ediyor. Ama o boy kısalığı onun için bir ayıp görünüyor. Diğer Müslümanlar ona bakmak suretiyle Rablerine şükresinler diye mühteremimler. Evet.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 o böyle birçok şeyi te, te, biraz tebessümü fazla yapar gülerek anlatırdı. Şakalarını derste bile meşrebi öyleydi. "Efendiler" dedi. "Eskiden ağzında dişi dökülür, sakalı ağarır. Ha bu zat ihtiyarlamış" derdik. Hoca efendinin latifesi bu. "Ağzında dişi dökülür, sakalı ağarır. Bu zat ihtiyarlamış" derdik. Hepimiz inanırdık. Ve ihtiyara lazım gelen saygı gösterilirdi. Şimdi dişçiler çıkan dişin yerine hemen birini koyuyor diyor. Bir de sakallar her gün sabah kazınınca <gülüyor> Muhterem Müslümanlar Ya o sinek kaydı tıraş diyorlar şimdi Her gün sabahleyin aynanın önünde. Muhterem Müslümanlar İnsanoğluna Cenab-ı Hakk'ın kerametlerinden biri de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 İçeleye kadar alıp da minder gösterişi veya kahve verişindeki tavuğu veya bir su ikramı dışındaki nezaketi eh, mümin evlat işte böyle yetişir dedirtiyor insanlar Müslümanlar ben de sizden rica ediyorum yavrularınızı edeple yetiştirin inşallahu teala evet melek haslet olsunlar inşallahu teala.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 Müslümanlar dinliyorsunuz değil mi Mevlana'mızı? Eğer Ademoğlunun edepten nasibi yoksa diyor, aşk eri koca mürşit, koca piröle diyor mesnevisinde veya bir kütasında. Evet efendim. Eğer Ademoğlunun edepten nasibi yoksa, Adem değildir. Zira hayvanla insan arasındaki fark edeptir diyor. Hey hey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 şeşim bir küşa bubibin cümle kelamullahra, ayet ayet hemegi maniyi Kur'an edebes aşk öyle diyor aziz Konyalı diyor bütün alem İslam'a sesleniyor ama evvela Konyalı'ya sesleniyor aziz Konyalı gözünü aç 6666 ayatı Kur'an'iye bak bu kadar ayatın manası edepten ibarettir diyor. Anlıyor muyuz Müslümanlar? Bütün ayatı Kur'aniyenin manası edepten ibarettir diyor. Hem eği ez. Yani Kur'an hatta muhterem Müslümanlar Buna şöyle iki kısacık mana da vereyim bakınız. Müşal de vereyim.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 Keyfe kâne huluku sallallahu aleyhi sellem, ya Aişe? Peygamber Efendimiz'in ahlakı nasıldı? <gülüyor> Memleketin genç evladı duyuyorsun değil mi? <gülüyor> soruyorlar Ümmehatul mümininden Cenabı Aişe'ye. Ya Aişe, müminlerin annesi olarak sen devamlı onunla idin. Allah Resulü'nün ahlakı nasıldı ya Aişe? <gülüyor> Peygamber Efendimiz soruyorlar. Ema kara'atımül Kur'an Ema semitümül Kur'an Efendiler Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an dinlemiyor musunuz? Evet dinliyoruz ya Ayşe Gece gündüz de Kur'an elimizde ve okuyoruz Kâne hulukuhul Kur'an Müslümanlar Benim size söylediğim bu kısa kısa cümleleri Allah aşkına unutmayın Kâne hulukuhul Kur'an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 Ya muhteremimler. Hoca Akifele diyor safaatında Kur'an ne fala bakmak için ne de cenazeye okumak için inmedi diyor. Kur'an hayat nizamıdır diyor ya. Konya'lı kardeşim kulayın zarını patlatırcasına sesleniyorum. Kur'an ölü kitabı değil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 6,5 milyarın saadet düsturu olan Kur'an-ı Kerim. Kur'an Allah'ın edebi, Kur'an Resulullah'ın ahlakı, Kur'an Mevlana'ların, Hacı Bayramı velilerin, Ahşem önünde el bağladığı nuruna gönül kapılarını açtığı ilahidir, sıyadır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 tefsirinde diyor ki Osman Gazi'nin Kur'an'a olan bu hürmetinden dolayı Konya'lı kardeşim Osman Gazi'nin kelamı ilahi kitabı Sırpani Kur'an-ı Kerim olan bu hürmet ve saygısından dolayı hanedan Cenab-ı Hak 635 sene dünya hakimiyeti verdi diyor.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 Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelimeyi tayyibeyi münceyi mübarekesiyle mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyleye. Hakkı hak bilip hakka ıtıbak, batılı batıl bilip batıldan iştirabeleyen zümreyi salihine mevla cümlemizi ilhak eyleye.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 cemali ilahiyenle iltifat ve ikram eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.